أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و الحمد لله الذي هدانا للإسلام والحمد لله الذي ümmeti Muhammedin aleyhi الصلاة والسلام و الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنه تذي نولا أن هدان الله لقد جاءت Bismillahirrahmanirrahim Ve men yuta'illâhe ve rasûlehu ve yakhşallâhe ve yettakhi feulâkehumul faizûn Sadakallâhu'l-Azîm Ve kâle Rasûlullâhi sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Men kethere sevâde kavmin fe huve minhum Sadaka Rasûlullâh sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem Esselâmü aleyküm ve rahmetullâhi ve berekâtuhu Sevgili kardeşlerim ve değerli dinleyenlerim Allah-u Teala Hazretleri gafilli, cahilli, işin aslını bilemeyişinden dolayı Müslümanlar arasında olmasına rağmen Hristiyanların, Yahudilerin ve diğerlerinin e, tesirinde kalarak dinlerine, ahiret saadetlerine zarar veren inanış, söz sohbet ve icraatta bulunanların affetmesini Yüce Allah'ımdan niyaz ederek bu tür yanlışlara düşenlerin hatalarını ölmeden evvel en kısa zamanda idrak edip Ciddi ve samimi tövbelerle Toparlanmalarını sevgili Yüce Rabbimizden niyaz ederek Sözüme başlıyorum Evet değerli kardeşlerim bugün e, Size okuyacağım ayet-i kerime Daha doğrusu okuyup da anlamını çözmeye Çalışacağım yardımcı olacağım ayet-i kerime Nur suremizin 53. ayet-i kerimesi 52. ayet-i kerimesi Belki 53'te ona ekleyebilirim Bu mübarek ayet-i kerime bir de Aynı ayetin seyriyle yani akışıyla alakalı kardeş ayetler, konu itibariyle kardeş ayetler dediğim bir sureyi dün okumamız gereken Fethi Keyif suresinden var, sureyi Keyif'den var. Bir de aynı zamanda bu mevzuyu besleyen destekleyen bir başka ayet-i kerime, Yusuf suresinden bir ayet-i kerime aldım. Bir de e, sureyi Alimran'dan çok cazip ve cali bir dikkat bir konuyu dillendiren, dile getiren, özellikle dün geceyi de içine alan, bundan sonra gecemizi ve gündüzümüzü de e, müminlerin çizgisinde geçirmemizi öğütleyen, daha doğrusu uymazsak Allah'ın tehditlerini de içeren bir ayet-i kerime olan Bismillah. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ minine nüvellihi ma ve nuslihi cehenneme vesayet masira ayet-i kerimesinden ibaret bugünkü sohbetimiz. allah Teala Hazretleri başından sonuna kadar Yüce Allah'ı görüyormuşçasına bir yakin, bir iç disipliniyle Tatlı tatlı yüce Allah'ımız adına samimi demeç veren sevgili peygamberimiz ve o çizginin en iyileri gibi konuşmak, sohbet etmek, sizin Rabbinize olan yakınlığınızı artıracak bir muhabbet ortamı oluşturmak hepimizin tabii sizden kastım benim de içinde bulunduğum bir kutbaltı. Daha sonra alıştığımız gündelik hayatımıza yerleşmiş hatta kemikleşmiş vazgeçilmezler arasına girmiş büyük küçük günahlarımızdan ve hoş olmayan birikimlerimizden lanete gazaba seb olacak iş ve icraatlarımızdan bizi kurtaracak toparlayacak biraz daha derli, toparl değerlenmiş toparlanmış. Mevlaya yakış hale gelmiş, Habibine yakışır hale gelmiş, mümin ve müminat, salihlerden oluşan mümin ve müminat topluluğuna yakışır hale gelmiş. Mümin olmamızda etkili olmasını, bu sohbetin, muhabbetin, efendim deryada bir damla gibi, nefes almamıza etkili olan bir efendim rüzgar esintisi gibi faydalı olmasını sevgili Allah'ımdan niyaz ederim. Ben mümkün mertebe prensip sahibi bir insan olmaya çalışıyorum. Özellikle sohbetlerimizde, muhabbetlerimizde, Allah'tan ötürü birlikteliğimizde e, işe riya süma karışmasın. İşe kişinin kendi egoları, fobileri, hobileri diyorlar şimdiki ifadelerle e, nefsaniyeti karışmasın. Siz sadece Mevla'nın rızası ve onun gözetimi denetimi esas alınsın e, gayretinde olmaya çalışan. Hoca arkadaşlarınızdan birisiyim. Özellikle e, hayatımın en samimi ve ihlaslı bölümünü kürsüde oluşturmaya çalışıyorum. Kolay değil bir insanın ömür boyu Allah'ı görüyormuşçasına bir disiplin içinde yaşaması e, gerçekten kolay bir şey değil. Bazen ipin ucunu kaçırdığımız oluyor, dalgınlığımız oluyor. Ne bileyim... E, a Aç bir sofraya oturduğumuz zaman heyecandan besmeleyi de yemekle beraber karıştırıp yediğimiz işin sonunda besmeleyi hatırladığımız oluyor. besmeleyle yemek yerine besmeleyi bile ekmek arası yaptığımız oluyor değil mi? Dalgınlıklar oluyor. Gönlün toparlanması, dinginliği, iç huzuru, sekineti yakalamak kolay bir şey değildir. Yani bu Allah'ın e, büyük yardımından sonra olacak, oluşabilecek bir sonuçtur. Dolayısıyla insanın kontrolsüz atışları da olabilir ancak... Ve mikrofona böyle Eûzü Besmele çektikten sonra Allah buyuruyor, Resulü buyuruyor diyen bir ağız iseniz eğer ve bu çizginin en iyileri olan mümin, müminatın öncüleri, pro, protokol ve şeref tribünü ashabı olan e, güzel insanlardan bir şey söylüyorsanız ona göre değil mi? Yani adına konuştuğunuz kimselere sunmanız lazım. Kendinizi konuşturmak yerine mümkün verdi ama başka türlü programlar yapıyorsanız, başka türlü konuşmalar içerisindeyseniz o konularda bir şey diyemem ben ama e, Allah için diyerek bir yola çıkmışsanız e, Allah ve Resulü adına diyerek besmele çekmişseniz mümkün mertebe tabii kendinizi kontrol altına tutarak e, yakanızı paçanızı ona göre toparlayarak işi yürütmeniz lazımdır. Bu da kolay bir şey değil. Hani camilerde namaz kılarken özellikle imamlarımızın namaz kıldırdığı o oyuğun kıble, kıbledeki oyun adı aynı zamanda mihrap dediğimiz bir oyuktur. O oyuva bazı camilerde isabetli bir ayet tercih olarak Bismillah fevelli ve çeke şatral mescidil haram yazılır. Ne demektir o? Her nerede olursan ol dünyanın neresinde olursan ol namaz kılacağın zaman özellikle yüzünü mescidi haram yani Kabe tarafına çevir bu. Oraya yazılacak en güzel ayet-i kerimelerdendir. Oranın hakkıdır. Yani oraya yakışan ayet-i kerimedir. Ee, Kabe'ye dönerek namaz kıldığımıza göre e, ve o hedefte Kabe'yi gösterdiğine göre e, nerede olursanız olun yüzünüzü Kabe'ye çevirin ayeti oraya için çok bile biçilmiş kaftandır. Tam kılıfıdır. Ama bazı camilerde de Bismillah ayet-i kerimenin e, her ne kadar diğer ayet-i kerime kadar isabetli olmasa da Bismillah, külleme dehale aleyhe zekeryel mihrabe ayet-i kerimesi konulur. Mihrab, özellikle ben bu ayet-i kerimenin son kelimesini hatırlatmak istiyorum. Kendimizi yakalamada, Allah adına iş yaparken ipin ucunu kaçırırsak, tekrar tutup e, kendimizi sorgulayıp, derlemeyi toparlamak, Allah'a yakışırlarla getirmede isabetli bir e, sözcüktür bu ayetin sonundaki sözcük. Nedir o? mihrap. Harp alanı, harp alanı, savaş yeri, yani namaz kıldığımız her bir nokta bir nevi savaş yeri gibidir, değerli kardeşlerim. Kiminle savaşıyoruz orada? Önce kendi hatıralarımızla savaşıyoruz ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz namaz kılma, kılınmadan evvel okunan ezanla alakalı şöyle bir açıklama yapıyor. Bu sahih Müslüm'ün salat bölümünde özellikle tabi ki namaz öncesi çalışmaları abdest gibi ezan gibi konular öncelikli geliyor. Ezan okunurken şeytan ezan sesini duyamayacağı yere kadar kaçar diyor sevgili peygamberimiz. Şimdi erihna ya Bilal diyen Hazreti Muhammed'in mümin elemanları bu dinin mümin üyelerinin e, bizi ezanla birlikte rahatlat ya Bilal şöyle bir dokunaklı yakıcı ezan oku da Dinlensin ruhlarımız diyen Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın elemanları mümin arkadaşlarından da ezanı bir rahatlatıcı unsur değişik ses karmasıyla değişik şekilde insanların dinlenme vesilesi olarak görenler de vardır ki ben de onlardan birisiyim şükürler olsun bana bu yapıyı veren size o yapıyı veren. Ezan'dan, Kur'an'dan, Kabe'den, Allah'ın dinini kendisi birim ve kurumlarından hoşlandıran Allahu Teala'ya nihayetsiz hamd-ü senalar ederiz, şükürler ederiz. Allahu Teala'yı sevmeyenler de var, dinini sevmeyenler de var, İslam'ı ve Müslüman'ı sevmeyenler de var. Kur'an bunlardan bahsediyor. Yevme yuhşare adullah ilenler on ayeti mesela bunlardan biridir. Allahu Teala Hazretleri buyuruyor ki o gün yani bütün insanların işinin bitirildiği dünyanın çöpe atıldığı yepyeni bir hayatın Allah tarafından söz verilen her şeyi hiç yoktan yaratan Yüce Mevla tarafından yok edilip tekrar bir hayatın kurulduğu o günde Allah'ın düşmanları önü böyle barajın setleri gibi duvarları gibi önleri kesilecek biriktirilecekler ve topluca cehenneme sevk edilecekler diye ilan ettiği sureyi Fussilat kaynaklı Aa Allah'ın düşmanları bak Allah'ın kullandığı sözcük. Bu mülkte Allah'ın dostları var. Ela inne evliye Allah la hafun alehim ve lahum yahsen ayet-i olduğu gibi bakın ben de esma-ül billah sözcüğünü unutuyorum. O önemli ayet başlarında okunması gereken esma-ül Ela inne evliye Allahi la <gülüyor> hafun alehim ve lahum yahsen aman dikkat edin. Bu toprağın üstünde de altında da Allah'ın dostları vardır ki onlar bizim ayetlerimizin tamamına inanır. Allah'ın ayetlerine tam inanmış kimselerdir ve Allah'ın emirlerine yasaklarına dikkat eder. Kendilerini Allah'a göre Ayarlamaya çalışan kalite insanlardır. Dünya ve ahirette onlara üzüntü yoktur, keder yoktur ve bu Allah'ın değişmeyecek kanunudur. Ee, ne güzel kurtuluştur, en büyük kurtuluştur gibi Mevla'nın rahmet çerçevesiyle çizdiği bir Müslüman tipi var. Allah'ın dostları var değil mi? Bir de Allah'ın gazap çerçevesiyle çizdiği, azap e, müdahalesiyle de alt üst ettiği, Allah'ın düşmanları var arkadaşlar şu sözcük sıra sizi biraz yerinizden sirkelemesi lazım yani ayağa kaldırması lazım ve gerçekten böyle titretmesi lazımdır şu mülkte Allahu Teala hazretlerinin kendilerine tabiri caiz ise Allah'ın beni affetsin bu sözümden istifade eder bağışlanarak bu sözü kullanıyorum allah Teala'nın kendilerini yarattığı halde yarattığı halde yaranamadığı, yedirdiği, içirdiği, giydirdiği, kuşandırdığı dünya nimetlerine rahatına boğduğu halde hele de Karun denilen gelmiş geçmiş en ünlü iş adamlarının mal varlığı itibariyle nakit itibariyle hemen hemen erişilmeyecek, ulaşılmayacak yerde yerlere Allah'ın yerleştirdiği, kimselere düşünürseniz yani onlara bile Mevla'nın yaranamadığı, nimetlerine gömdüğü kimselerin, kimse ...gördüğü tavır, düşmanca tavır... ...Allah'ın ismini... ...andırmayan, Allah'ın isminin... ...tekrar edilmesine, anılmasına... ...bir kerecik bile söylenmesine... E, ...sıcak bakmayan bir yapı... ...onun dinini... ...yaşamaya çalışan insanlara ayak bağlamak... ...ne kelime, ayaklarını kıran... ...başlarını kıran e, bir yapı... ...bir doku var dünyada, eskiden de vardı... ...şimdi de var, yani... İnsanlar toplandan tesadüfen alışkanlık, normal konuşma seyri sırasında inşallah, maşallah, elhamdülillah, şükürler olsun gibi sözcük kullandığında hemen içinde Allah düşmanlığının tabii tepkisi olaraktan hemen müdahale ederek Allah sözünü buraya karıştırmayın. Doğa deyin, boğa deyin, tabiat deyin, ne derseniz deyin ama Allah demeyin. Doğadan gelen lezzet deyin bir reklam yapın bir ürün reklamı yapın böyle tatlısıyla ekşisiyle yağlısıyla yağsızıyla insanlara yiyecek reklamı içecek reklamı yapın ama bu reklamı yaparken Allah'ın verdiği koyduğu lezzet demeyin ne münasebet canım yani doğadan gelen lezzet doğal bir lezzet kendiliğinden bu maya hoş tat. ...gelmiş bu ürüne. Kendine acı... ...isot biberi olmuş bu topraktan... ...acıyı kendisi çekmiş o kök... efendim bağlardaki üzümler... ...ee... ...tatlıyı kendisi çekmiş, şeker pancarı... ...yanında pırasa var, hemen bitişinde... ...yapışık yaşayan pırasa... ...pırasa efendim tatsız, tuzsuz... E, ...sıradan bir ürünken böyle... E, ...bir kiloya yakın bir... efendim e, cismiyle, cürümüyle... ...belki fazlasıyla... efendim şekeri çeken şeker pancarını... ...kendiliğinden çeksin, doğadan çeksin... ...doğal bir şeker deposu olsun, doğal bir efendim baklava deposu olsun incirimiz, doğal bir efendim ne bileyim dilim dilim dilimlensin narinciye ürünlerimiz, doğadan gelen lezzet, doğa paketi, doğa sepeti, doğa ürünü olsun yani... Bunu diyen adamın İspanyol boğasından yapı olarak ne farkı var ki her şeyi doğal yapıyla tanımlayıp da alemlerin Rabbi adı da Allah olan yüce zatı onun istediği gibi kabullenmeyen onun tarif ve tayinlerine göre belirlemelerine göre inanmayan kabullenmeyen insan böyle doğayla boğayla işi kapatanlar İspanyol boğasının tırnağını tırnağı bile edemez. Kel enam melhum edal damgasıyla söylüyorum. Allahu Teala o tür insanları. Başlanama kel en am hayvanlar gibi dedikten sonra Allah diyor başkasını çekiyoruz aradan. Yani hayvanlar gibidir dedikten sonra işi ilerletiyor belhum daha sapkındırlar daha berbattırlar diyecek kadar onların kimliklerinin konuşma konuşmalarının giyinliklerinin görüntülerinin efendim manzaranın hiç önemli olmadığını onların yapı olarak Allah'ın yarattığı amacı, hedefi tamamen tahrip ettikleri için hayvanlardan daha berbat olduğunu görüyoruz Kenhem Huşu bi Müsnede Münafıkun Suresinde olduğu gibi duvara yaslanmış bunlar Yemen kütükler diyor Allah münafık tipler anlatırken elbise giydirilmiş kütükler yerine yani elbise giymiş affedersiniz hayvandan daha düşük düzeydeki insanlar yani ezandan rahatsız olan bir Allah düşmanını, Kur'an okunurken rahatsızlık duyan bir Allah düşmanını düşünebiliyor musunuz? Yani her türlü görüntüye sıcak bakan ama ya inancından dolayı oraya buraya bir reaksiyoner bir manzara olarak değil, inancının la ilahe illallah'ın doğal bir uzantısı. Köydeki yarım yamalak başörtü, okumuş kültürlü hanımlarda biraz daha değerli toplu başörtü, ne bileyim abayesiyle, mantosuyla, çarşafı ki en ideali sevgili Peygamberimizle mübarek hanımlarındaki ve ve ülkelerdeki çok ciddi köklü değişiklikler oluncaya kadar en ideal kent, aha, Müslüman hanımlarının görüntüsü, kentli Müslüman hanımlarının kaynaklara en muvafık olan da odur bizim bildiğimiz. Yani... Her türlü kıyafet modeline sıcak bakarken yani dini içerikli olduğu için yani kökünde bir inanç haykırışı olduğu için yani kırmızı görmüş boğalar gibi demeçlerini ona göre ayarlayanlar, o tür insanları aralarında görmek istemeyenler, biz Müslümanlarla beraber bir yerde bulunmak istemiyoruz, biz Müslümanlarla yaşamak istemiyoruz, gücümüzün olduğu dişimizin geçtiği yerlerde onlarla yaşamak istemiyoruz anlamındaki ağır uygulamalarını düşünür. Yani e, her türlü erkeklerdeki görüntünün de değişik tıraş türlerine sıcak bakmana rağmen normal Hazreti Muhammed Mustafa'yı baz alan yani satanist sakalını hatta alt dudağın altı iki tane kılcığını bırakan bir delikanlının küpesiyle efendim burundaki halkasıyla değişik modeller, değişik tiplemeler olaraktan ortaya çıkan ki eskiden Sultan Ahmed'in Alman Çeşmesi çevresindeki Alman turistlerin hippilerinin manzarasını hatırlarsanız kendi konservesini, kolasını ülkesinden getiren, Türkiye ekonomisine sıfır katkısı olan, kendi çabutlarının üstüne yatan otele bile para verim. Yani hırpani, kızıl derli, gürültülü, böyle sağsur delinmiş, yırtılmış, yamalıklı, postanın ucu kalkmış, böyle İngilizce konuşmasından başka espirisi olmayan, saçları sakız gibi yapışmış, böyle deli modellerin olduğu o görüntü. Şimdi doğal bir ya, aziz Türk milletinin asil Kanını efendim yansıtan damarlarındaki kanının bile efendim asil olduğunu unutarak bu tür manzaraları benimseyen imzalayan. Nice insanlar görüyoruz ki yani bu tür manzaraları içine sindirebiliyor böyle hırpani kızıl derili modelini yani çok değişik moda adına gerçekten yani e, tarifi kabir olmayan her türlü görüntüyü sindirebilen bir insan tipini düşünebiliyor musunuz? Sadece kökünde la ilahe illallah olan Kur'an-ı Kerim'le bağlantılı olan Hz. Muhammed'in sünnetiyle bağlantılı olan yani milyara aşkın dünya Müslümanlarının e, Müslüman kimliğinin doğal bir uzantısı ne bileyim köyündeki işte, ne, e, yeldirmesi, Şile'deki yeldirmesi diyelim efendim e, Trakya'daki feracesi e, Bursa'daki efendim e, diz kapaklarına aşağısına sarkan yerel çarşafı veya çarı e, e, Erzurum'daki ehramını ve bunun e, Kentsel yaşamdaki yansıma biçim olan diğer biraz daha derli toplu görüntülerini yani gerçekten sindiremeyen, hazmedemeyen ve bunlarla birlikte olmaktan rahatsızlık duyan kaşıyla, gözüyle, gamzesiyle, ezmeyen sözüyle, sohbetiyle, programlarıyla yerden yere vurmaya çalışan bir model Allah'ın sevmediği insanların, Allah'ın düşmanlarının tavırlarıdır. Bunu Mevla söylüyor bak. Adâullah bu söz sureyi e Fussilat'in ikinci sayfasının dibindeki ayet. Öbür okuduğum ayette Yunus suresi. Allah'ın dostları, Allah'a seven, sayan, Allah'a önem veren, insanların yapısını dillendiren. Ki şeytan söz oradan çıktı, ezan okundu zaman, arkadaşım Allah'ın dostları, ezandan hoşlanır. Allah'ın yüceliğini anlatıyor ezan. Allahu Ekber diyor. Allah'ın büyüklüğünü, ona inanmayı, eşhedüler ona inanmayı, peygamberin yoluna girmeyi, peygamberle birlikte yola Yol arkadaşı olmayı öğütleyen bir e, davettir ezan değil mi? Namaza ve kurtuluşun İslam'ı yaşamada olduğunu, öbürleri hangi tür hayatı kurtuluş olaraktan görüyorlar, göstermeye çalışacak. onu ben gündeme bile almıyorum. Ben la ilahe illallah'ın kurtuluş yolu olduğunu ki bütün peygamberlerin kulü la ilahe illallah lihu dediğini biliyorum. La ilahe illallah deyin. Ki kurtulasınız, kurtuluşun yolu Allah'a inanmaktır, onu dinlemektir, mahlukatına merhamet etmektir, şefkat göstermektir, hak ile, halk ile iyi geçirmektir. Yani hak, yaratan Mevla, hak ile ve halk ile yani millet ile, mahlukatı ile güzel geçirmektir. Kurtuluşun yolu, Dolayısıyla bu ezanın davet ettiği adrestedir. Yine Allah'ın büyüklüğü ve tevhidle biten bu ezan arkadaşlar şeytanın en sevmediği bir davet türüdür. Bu yüzden sesin duyulmayacağı yere kadar kaçar. Nefes nefese kaçar. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ezan okununca kadar birçok insanı ikna etmeye çalıştım, kandırmaya gayret ettim. Ne bileyim gayrimeşru yerleri doldurdum tıka basa bu müezzinler de bu çığırtkanlar da onun dilini kullanırsak. Camiye çağırıyorlar kurtuluşun İslam'da olduğunu söylüyorlar Allah'ın büyüklüğüne insanları yönlendiriyorlar ben en büyük Amerika diyordum en büyük efendim ne bileyim bir ara Kızıl Ordu'nun bulunduğu Rusya diyordum şimdi ama en büyük Allah diyor bu insanlar bu davetçilerin daveti beni yüreğinden yaralıyor vuruyor gibi uzaklara kaçıyor daha sonra mı ne yapıyor biliyor musun mihrabı konuşuyorum kişi namaza durduğunda nefes nefese geri döner ve namaz kılan insana üzgür keza üzgür keza diye geçmişteki bazı hatıralarını yaşadığı olayları hatırlatmaya çalışır şunu düşün bunu hatırla şöyle olmuştu böyle gitmişti böyle bitmişti gibi İnsan namazda öyle gerçekten bir alaboraya gelir ki alt olur ki la yedri aha düküm kemsallia diyor peygamber efendimiz iki reken çık ya topu topu iki reken sabah Namazını farzını kılacaksınız. Sanki iki bin rekat kılmışsınız gibi iki rekat da şaşırtır. Bir rekat mı kılmıştım? iki rekat mı kılmıştım? Üçe mi kalkıyordum? Sübhaneke yok odum mu? Fatih adam mıydım? Zambut zorra koştum acaba koşmadım mı? Secdenin birincisini mi yapıyordum? ikincisini mi yapıyordum? Diyecek kadar insanı sarsar. Gerçekten sarsar. Yani bu kadar... Ee, bir kavgamız var bizim şeytanla, namazda kavgamız var efendim ne bileyim Kur'an okurken kavgamız var, yolda yürüken kavgamız var ki onunla kavgamız kolay kolay da bitecek değil. Yani ölünceye kadar bu savaş sürecek öyle gözüküyor. İnne şeytan aleküm adüvün fettahizu adüven diyor ya sureyi i fatırda sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu şeytansın düşmanınızdır. Gözünüze gördünüz. Benim anlattığım sözü gözünüze görmekten daha iyi kabul etmeniz lazım. Yani çapaklı gözümüz bazen e, hedefi görmeyebilir. Gözümüzün önünden geçiyor da bazen insanlar dalgın oluyoruz. Moralimiz bozuk oluyor. E, gerçekten göremiyoruz ve yemin ediyoruz görmediğimize dair birileri bağırıyor bize o kadar dalmışız gibi konuya yani gerçekten araba o kadar bağırıyor neredeyse itfaiyeci gibi bağırıyor ambulans efendim sesi gibi ses çıkıyor ama duyamıyoruz o kadar dalmışız o kadar moral sorunlarıyla içeceğiz ki o kadar kendimizi kaptırmışız ki duyamıyoruz dolayısıyla kulak duyamayabilir göz göremeyebilir kafa anlayabilir gönül anlayamayabilir Allah'ın sözüne arkadaşlar gözümüzden kulağımızdan beynimizden aklımızdan daha çok önem vermemiz lazımdır dolayısıyla Sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Namaz kılarken de Efendim e, diğer ibadet yaparken de Şeytanın bizi bırakmayacağını Bizi kovalayacağını takip edeceğini söylüyor Adem babacığımızdan beri Bize yapmadığı kalmamıştır bu şeytanın Bu savaş bu kavga sürecektir İnne şeytana leküm adüvün Şeytansin gerçekten düşmanınızdır Diyor sevgili Allah'ımız O zaman lütfen siz de onu Düşman edinin ya Şeytan madem düşmanınız bakın Arkadaşlar Mevla'yı dinleyelim. Hadi Metin atın kenara beklesin. Hadi siz de bekleyin, öbürler de beklesin. Mevla'yla bakın karşı karşıyayız mekanla münezzeh olarak. Böyle bir e, karşılıklı oturuş kalkış olarak düşünmeyin. Yani sözüyle demek istiyorum. E, Mevla Teala Hazretleri bu şeytansın düşmanınızdır. Öylese, lütfen benim de sizin de düşmanınız olan bu düşmanları düşman gibi görün. En azından yılana sarılmayın. Canavara sayılmasın sarılmayın kabasıyla ayya kurda sarılmayın ya ey huledine amenu la tetekhuzuu aduven va aduve kumavliya aman müminler bakın hep Mevla'nın tatlı tatlı böyle samimi nasihat değil mi? Yavrum evladım diyen bir baba sıcaklığında veya hatta öğrencisini çok seven kendisini eğitime feda etmiş öğretmenin çocuğunun her bir öğrenciyi kendi evladı gibi geleceğine düşünen sıcacık babacan bir öğretmen anacan bir öğretmen düşünün yavrucuğum evladım diyen şöyle bir sıcak bir anlatım biraz daha Allah'a yüce zata yüce Rabbimize yakışan İnceliğiyle ve boyutuyla tatlı tatlı bakın, bakın kullarım bakın mümin elemanlarım Müslümanlarım benim de düşmanlarım olan sizin de düşmanlarınız olan kimselere bağrınıza basmayın onları dinlemeyin dost edinmeyin yoluna girmeyin dediklerini yapmayın modalarına havalarına girmeyin onların eğlencelerine onların e, önem verdiği efendim programlara toplantılara iştirak etmeyin. Bakın Mevla ya dostunuzun iyi gününde yanında olursunuz siz değil mi? Eğlencesinde yanında olursunuz. İyilikler paylaşılarak çoğalır değil mi? Güzel şeyler, tatlı anlar. Ne kadar çok kalabalık olursa, ne kadar çok yani o olayın paylaşılığı olursa daha zevkli, daha keyifli olur. İnsanlar beraber içmeye, beraber pikniğe, beraber efendim sinemaya gidiyorlar. Geçen sinemaya bak ünlü insanların hepsi beraber gittiler, hep beraber yandılar, hep beraber küllendiler, hep beraber e, fizikleri bozuldu. Yani beraberce eğleniyorlar, beraberce efendim uzak doğudaki depremin olduğu yere eğlenmeye gidiyorlar. Tek başına tadı olmaz ki incin top oynan bir e, e, uzak doğu sahilini düşünün yani ormandan gelen vahşi hayvanların etraftan böyle gölgenizden korktuğunuz bir yalnız bir ortamda eşiniz veyahut da birileri kimse yanınızdakiler rahat edebilir misiniz? Orada kalabalık olacak. Böyle baktığınız zaman size güven gelecek. Yani insanlar eğlenmeye e, toplu gidiyorlar. E, gezmeye toplu gidiyorlar. E, ne bileyim pek yalnız iş yapmıyorlar. E, sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu e, müminleri e, Müslümanların İyi gününde de yanında görmek istiyor. toplantılarında, festivallerinde, bayramlarında, cumalarında onlarla birlikte olmayı ki cemaatten bir karış ayrılan İslam otoritesinin boyundan çekmiş atmıştır. Ee i̇şte benim sabah namaza gelmeyenlerle alakalı özellikle sabah namazı olduğunu biliyorum ben. Namaza gelmeyenlerin evlerini yakasım geldi diyerekten. Kızgınlığını, kırgınlığını Müslümanların birlik, beraberliği, kaynaşacağı, muhabbet edeceği, birbirini göreceği, moral bulacağı, huzur bulacağı ortamları terk edenleri Peygamberimiz şiddetle kızıyor. O tür toplantılara katılanların her adımına bir e, tabii günah dökme, e, her adımından bir günahın imha edilmesi, bir derece alınması, bir sevap cebine konulması gibi ödüllerden de bahsediyor Peygamberimiz değil mi? Müslümanların birlikte olması, muhabbet etmesi, ne bileyim? Rahim'e akraba ziyaretlerine giden insanların böyle bir muhabbet ortamı oluşturan insanların harcırahını Allah yüksek tutuyor. Akrabalarına giden, davete icabet eden kimsenin e, bu davete katılımının müminlerin, Müslüman kardeşlerimizin birlikte olacağı yerlere e, günah işlemeyecekler, zulmetmeyecekler, toplantılara, davetlere katılmayı dinden bir parça. Hatta o davet eden Müslümanın o öbür Müslümandan resmen Allah tarafından onaylı peygamber tarafından i yani yapılmış bir alaca olarak tanımlıyor değil mi? Bir yemeğe çağırması veya bir hizmete çağırması veya bir düğüne, derneğe çağırması. Yeter ki çağrıldığınız yerde Allah'ın haram ettiği bir şey olmasın. Bir de ne bileyim zulüm, bir kötülük olmasın efendim. Mutlaka gitmeniz gerekiyor. O gitmezseniz o çağıran şah sizi Allah'ın mahkemesinde süründürebilir. Eğer mazeretiniz de ciddi bir mazeret değil, efendim, bir mazeretse ki Böyle bir davete katılmak onları memnun edeceği için bakın öyle bir toplantıya gitmenizi sevgili peygamberimiz hukuku, hukukul müsliminden sayıyor. Daha sonra akraba ilişkilerini katmerleştiren konuyu, günahlarımızın affına, paramızın, rızkımızın artmasına, kaza belanın geri çekilmesine neden ve sebep ilan ediyor. Neden? Müslümanlar kaynasın acısında, tatlısında bir cemaat ve kolektif şuurla hareket etsinler. Ki bunun tersi kafilerin bayramlarında, törenlerinde, eğlentilerinde veyahut da onların onların önem verdiği, kutsadığı bir adreste, yerde, yurtta olmanızda da u Teala şiddetle karşı çıkıyor. Benim düşmanımsa onlar siz de lütfen düşmanınıza sarmaş dolaş olmayın. Yani ormandakilerin festivaline katılmayın. Aylar bayramımıza gider misiniz? Kurtlarla dans eder misiniz? Yani kurtlarla dans eder misiniz? Yılanlarla böyle efendim uzak doğuda gibi birkaç tane sembolik e, yılanlarla oynaşan e, canı ucuz tipler gibi siz de yılanlarla böyle oynaşır mısınız? E, Allahü Teala Hazretleri yani şeytan ve ekibini kendi düşmanları arasında görüyor ve Allah ben herhangi bir düşman belirlemiyorum ben kimseyi kamplara da bölmüyorum. Sadece yani e, Allahu Teala Hazretlerin hoş görmediği, sevmediği, beğenmediği kendilerini o oh vaziyette ölmeleri halinde cehennem ile de tehdit ettiği yaramaz insanlara sarmaş dolaş olmamayı, onları onura etmemeyi, onlara değer vermemeyi, onlara saygı göstermemeyi, onlarla birlikte olmamayı, onların eğlencelerinde böyle boyboz göstermemeyi Onların karartısını, kalabalıklığını çoğaltmamayı, onlara benzememeyi öğütlüyorum ki Allah ve Resulü'nün çizgisindeki ifadeler olarak bunu söylüyorum size ben. Ben sevade kavmin fevve minhum diye konuşmamın başında sunmuş olduğum hadis-i şerifte olduğu gibi kim hangi topluluğun, hangi zihniyetin, hangi yapıdaki insanların arasına gönüllü girer ve onların görüntüsünü güçlendirirse Kalabalığını çoğaltırsa o onlardandır diyor sevgili peygamberimiz. Yani siz şimdi çam süsleyeceksiniz, Zavallı hindi hindilerin canına okuyacaksınız. Daha sonra vitrin süslemenizi eğer iş yeriniz varsa ona göre yani mutlu noeller diyeceksiniz. Noel baba resimleri koyacaksınız ki Almanya'da biliyorsunuz ilk defa Noel festivalinde yani dünyanın en kalabalık rakamı toplandığı için e, birinci seçilileri en çok Noel babayı toplayan adres olarak ki Almanlar. ...Hristiyan bir yapının dokunun insanları... ...bu insanlar ve sizin Müslümansınız... ...Almanya'da çalışan işçilersiniz... ...veyahut da görevlilersiniz, ...onların arasındasınız... ...nasıl ayrıştıracak bu İslamiyet siz arkadaşlar... ...yani... ...kiliselerde dini cemaatlerin... ...Noel kutlamaları yapılmadı mı bir hafta önce... ...yani İstanbul'daki değişik cemaatlerin... ...kilisenin yeri ayrı, caminin yeri ayrı... ...Kur'an ayrı, İncil ayrı arkadaşlar... Allahu Teala Hazretleri... ...Hristiyan ve Yahudilerden ki biz biliyorsun Hazreti İsa peygamberin başımızda taşır, İncil'i yüreğimize basar. Tevrat ve e, Hazreti Musa için ve diğer peygamberler için aynı samiyeti gerçekten gösteririz. Kur'an'ın kendi sözüdür. Musaddikan limâ baina yedeytir. Lâ nufarrıqu beyne hâdzin min rusulih'tir. Biz e, Kur'an'ın kendinden önceki bütün mübarek kitapları teker teker onayladığını benden önceki dönemlerin Allah'ın anayasaları, Allah'ın kanunları, Allah'ın emir ve yasakları, Allah'ın cennete yol haritaları dediği bir kitap olaraktan Kur'an-ı Kerim onları onaylıyor. Biz hiçbir peygamberin arasını ayr ayırmayız, ayrıştırmayız, çomaklamayız tabiri caizse ki bunu ...ayırmak, birisini itelemek... ...birisini dışlamak bile bizi dinin dışına iter... ...İslamın dışına iter... ...biz bu kadar samimi, hoşgörülü... ...hepsini bağıra basan bir yapıdayken... ...yani onlar ne Kur'an'ı kabul ediyor... ...ne Hz. Muhammed Mustafa'yı kabul ediyor... ...ne Müslüman'a hayat hakkı tanıyor... ...en iyi Müslüman, ölü Müslüman diyor... ...Bağdat'ı harabeye çeviriyor... ...Basra'yı harabeye çeviriyor... ...Fellüce'yi alt üst ediyor... ...yani Ebu Gureyp hapishanelerine affedersiniz... ...yani gayrimeşru ortamlarla... ...bir de yaptık ettik ne olacak? kabilinden dünya ekranlarına, dünya efendim görsel ve yazılı medyaya taşıyor. Ondan sonra efendim 300 bin tane Bosna Ersek'teki insanımızın canına koyuyoruz. Çeçenistan'ı alt üst ediyor, işe dişe gelen sağlam yiğit Çeçen aslanlarını dağlara mahkum ediyor. Siz onlarla tutar da yani Moskova meydanında vodka içerseniz, aynı gece yani iyi mutlu yıllar diyerekten bağırışır, çağrışırsanız ne farkınız var? Aynı yere gitmez misiniz? Kafa yapısı aynı, sloganlar aynı, görüntü aynı, eğlence türü aynı, yani davranış aynı, iş icraat aynı. Nasıl ayrılacaksınız? Ferikun fil cennet ve ferikun fil sair demiyor mu sevgili Allah'ımız? Yani kendi sureyi, şuradaki bir ayet sonu değil mi? Bir topluluk, büyükçe bir topluluk cennete, daha da büyük bir topluluk, ferikun fil sair, ateşi hiç sönmeyen, hiç de azalmayan her an üst üste katlayarak devam eden hışımlı kızgın bir şekilde işini sürdüren ateşin topluluğu olacak demiyorum İslamiyet. Dolayısıyla yani müminler olarak kafirlerin birlikte olduğu önem verdiği değer verdiği kutsadığı üstünde durduğu e, hadiselerin görüntülerin programların tesirinde kalmamamız lazım kalmamamız gerekir koskoca peygamber örneği meydanda arkadaşlar. Onun peşinden gelen Hz. Ebubekir sıttık çizgisinden itibaren sahabe-i kiram örneği meydanda. Bizden evvel hiç kopuklu olmayan Müslümanların kültürleri meydanda arkadaşlar. Yani Müslüman hanımın bir kıyafeti var, öbürlerinin bir kıyafeti var. Müslüman erkeğin bir efendim e, manzarası var, öbülerinin bir manzarası var. Mümkün mertebe. Yani Başkalarının tesirinde yaşamaya çalışalım. Müslümanlığımızın her türlü... ...yani farz, vacip, sünnet, edeb, ahlak... ...ve davranış lisesinde... ...ve tavır ve duruş listesindeki... ...bize ayrılan... ...maddeleri ve kuralları... ...canlı tutmaya çalışalım. Allah Teala Hazretleri bak benim... Ve sizin düşmanlarınızı dost edinmeyin. Onlarla birlikte hareket etmeyin diyor sevgili Allah'ımız. Buna dikkat etmek zorundayız arkadaşlar. Yani çoluğumuzu çocuğumuzu mümkünse bu şekilde yetiştirmeye de gayret edelim. Yani ben bir kamplaşmadan, bir kapışmadan, bir dalaşmadan veya da efendim hıncını kana, gözyaşına boğmaktan bahsetmiyorum. Bir tavırdan, bir duruştan bahsediyorum. E'izzetine alel kafirin eşittael kuffar kafirlere dimdik safa sağlam muhkem duruştan bahsediyor vel yecide fekum gılza sizde sağlamlık bulsunlar yani kafir için Allahu Teala Hazretleri yani onlarla olan ilişkilerimizde sende sağlamlık bulsunlar yani kafir şuna inansın Hristiyanı Yahudisi ateisti komisi şuna inansın ki bunlar Müslüman da tam bunlar bir çizginin bir duruşun insanlarıdır Bunların inançları şudur, bundan taviz vermezler, İbadetleri budur, bunu aksatmazlar, ahlakları budur, bunu çok önemserler, onların bir namus anlayışı vardır diyelim, bunların bir e, evlilik programı vardır, bir nikah törenleri vardır diye bize bakması lazımdır. Bunların bir helal haram listesi vardır sorarlar ki ben ilk defa yurt dışına 1989'da İngiltere'ye çıktığımda Müslüman bir aile beni davet etmişti, sonradan Müslüman olmuş bir ailem. Orada ilk defa muhatap oldum bu manzaralar. Ellerine baktım yurt dışındaki Müslümanların ister Türkiye'li Müslüman olsun ister Kıbrıs göçmeni isterse bir Pakistan veya başka ülkelerden veya onlardan Allah'ın hidayet ettiği bir İngiliz asıllı Müslüman ellerinde böyle bir yiyecek ve içeceklerde e, domuz etinden ve alkolden arındırılmış e, onlarsız olan e, alkol ve domuz etinden yenilmesi içilmesi haram olan e, ürünlerden. Bir liste çıkartmışlar eğer baktıkları üründe o E harfiyle başlayan Euro herhalde bir numarası var her gıdanın yiyecek içecek ürünlerin o kodlarda içinden domuz eti olana bakıyorlar olmayana bakıyorlar alkol olana olmayana bakıyorlar eğer alkol varsa domuz eti varsa onu almıyorlar yoksa alıyorlar bakın ellene bir liste var bakın Müslüman'ın bir listesi vardır. Allahü Teala Hazretleri innemel mel vel mesir vel ensab ayet kelimeleri inne Bismillah inne haram aleküm al-mete tevteme khinzir değil mi Sevgili Allahımız Aman Müslümanlar Yaman Müslümanlar göreyim sizi bakın siz imanlı insanlarsınız cennet adayı insanlarsınız milyarlarca insanlarsınız sizi açtım ayırdım seçtim kendime muhatap ettim kendime sizi layık gördüm iman verdim İslam verdim öldürülmez cennet vereceğim mezarda mahşerde rahat ettireceğim elinizden tutup sizi Cennetime, cemalime kavuşturacağım. En garibanınıza yaşadığınız şu dünyanın iki katı genişliğinde güzel arduha semavatü vel ard. Gökler, yerler gelişliğinde cennetler vereceğim. Sütten, baldan, temiz şaraptan akan ırmaklara akıtacağım. Sure-i Muhammed'de dillendirildiğine göre yani min aselen musaffa, min hamrin efendim şaraptan ırmaklar temiz şarap tabi ki mis gibi süzme baldan ırmaklar min lebenin sütten ırmaklar böyle güzel yerlere koyacağım ükülühe daimin ve zıllühe gölgesi bitmeyecek, ürünü efendim ürünün arkası kesilmeyecek la maktuatün kesinti zırzıklar ikramlar ve la memnuan yasaklamalar yok, yasaklar artık dünyadaydı, onlar bitti, yasak Efendim kesintisiz sabah akşam istediğiniz her şey ayağınızda kısaca canınız keyfiniz ne isterse her şeyin ayağınıza servis yapılacağı bir cennete e, sizi aday kaydettim yani imanla ödülülmez alacağım söz veriyorum defteriniz dosyanız temiz olsa alacağım. Elhamdülillahillezi ezhebe annel hazen, Fatırı suresinde Mevla'nın kendi altını imzaladığı ve önünüze koyduğu o güzel dinlenme tesislerini, o güzel tatil köylerini, o güzel efendim uzak doğulara gitmeye gerek çok uzağa gitmeye gerek yok. önünüzdeki Kur'an'a bakın yeter. Yani o güzel yerlere yerleşmek için, yani özel bir rezervasyona, özel bir efendim bu işi sağlayan bir turizm ajansına, herhangi bir kuruma, kuruluşa, herhangi bir X birisinin aracılığına, tavasutuna veya hatta torpiline ihtiyaç yok. Yani çok yakınınıza şu Kur'an-ı Kerim'e bir uzanıverin. Sevgili peygamberimizin kendisini, hayatını, sözünü, sohbetini anlatan bir hadis kitabına şöyle Bismillah deyiverin. verin ı Azam'a bir selam veriverin. Yani bu çizginin insanlarıyla biraz muhabbeti sıkılaştırın. Allah'ın izniyle. Evhebe annel hazen bütün hüzünleri üzüntüleri gideren canınız keyfiniz ne isterse size ikram edilecek sunulacak olan cennetin kapısına kadar getirdim evlasi bak ölseniz ordasınız sizden birinize cennet çarıklarının bağından daha yakındır diyor sevgili peygamberimiz taçtaki bir hadis şerifte ve nerom zâlik diye de kapatıyor ona ama diyor cehennem de o kadar yakındır yani cennet Çarık bağı, potin bağı, ayakkabı bağınızdan daha yakındır, potin bağcı aydın, yakındır, dolayısıyla cehennem de öyledir diyor ama cehennemde yakındır, eğer bozuk bir inanışınız varsa Allah'a reddediyor, estağfurullah, gönderdiği peygambere rest çekiyor, indirdiği kitap tarafa iteliyor, Allah'ın yol haritasını yırtıp da böyle kafanıza göre takılıyorsanız, cehennem de o kadar yakındır, yani eğilir eğilmez, yuvarlanır yuvarlanmaz oradasınız, Hani hatırlıyor musunuz Ebu Cehille peygamberimizin bir bedir sonrası bir konuşması olmuş ama garip bir konuşma şekli. Ebu Cehil böyle ortalıkta dolaşmasın diye leşini doldurmuşlar bir çukura üstüne sermişler toprağı ki görülmesin suratına bakmayalım diye. Bir çukura doldurmuşlar peygamber efendimiz böyle onun yanında yere vurmuş. Kendi mezarına hakaret yok ölüye diri hakaret yok. Mezarın yanında yere vurarak ey Ebu Cehil. Allah Sure-i Enfal'de Kur'an-ı Kerim'de bize İki sözü vardı bir eğer biz e, sizin Şam'dan gelen ticaret filonuzu vurursak yani kervanınızı hedeflersek onu bize verecekti ama biz savaşı tercih edersek kervanı değil de savaşmayı tercih edersek bize kesinlikle galip gelmeyi Allah üstlenmiş söz vermişti. Şimdi biz Allah'ı dinledik ve savaşmayı tercih ettik ve Allah'ın birinci sözünü yaşıyoruz ki sen şu anda öldün. Topraklara karıştın ve galibiyet bizim elimizde askerlerin parçalandı darmadağın oldu gittiler ve biz şu anda savaş malzemelerinizi ganimet olarak aldık düşmanlarımız olarak karşımıza çıktınız ama perma perişan oldunuz Allah'ın birinci sözünü yaşıyoruz şu anda tamam Allah'ın dediği yüzleri çıktı ama aynı Allah sizin gibi kafir ölenlere Öldükten sonra da mezarı cehennem çukuru olmak şartıyla kıyamet koptuktan sonra bizzat cehennemin kendi merkezine alınmanız vaadini de Allahu Teala üstlenmişti. Böyle bir sözü vardı şu anda birinci aşam olan cehennem çukuruna indiğine inanıyorum buldun mu Allah'ın cehennem çukuru dediği azabı belayı deyince daha cevap yok tabi toprak altında ölünün cevabı olurumun. Hazreti Ömer hemen herkesten çabucak butonlarda alevlenen bir model. Farklı bir tip biliyorsunuz. Hazreti Ömer radıyallahu efendimiz. Anam babam feda olsun ölü cevap verebilir mi? Ölü duyar mı ya Resulallah? deyince? Ya Ömer demiş. Ya Ömer senden daha iyi duyuyor ama cevap verme şansı yok. Dediği gibi yani. iner inmez cehennemde arkadaşlar. Mümin. Allah'a imanda yürekteki efendim bir. Evet, yönelişte problem yok. İbadede ahlaka güzel. Hukuk sorunlarını çözmüş. Alacakları verecekleri ödemiş, ödeşmiş, helalleşmiş, kucaklaşmış. Rıza vermiş, rıza almış. Gönül yapmış, gönül almış. Tertemiz bir yapıyla Mevla'ya göçüyor. Onun için cennet arkadaşlar çarıklarının bağı ayakkabısını çıkarttığı yerden daha yakındır yuvarlandığı anda öyledir bakın Mevla tatlı tatlı konuşuyor Sağ sola sıçramayın arkadaşlar sağ sola sıçramayın sağ sola açılmayın nefsimizin basit bir keyfi yüzünden yüce Allah'ı darıltmayalım çok basit ve adi bir tercih yüzünden ebedi cennete kaybetmeyelim bakın yüze yüze ömrümüzün kuyruğuna geldik ne kadar yaşayacağımız hayaldir arkadaşlar. Yani füç eten ölümler çoğaldı. Millet e, tsunamiye gidiyorlar eğlenmeye. Bakın 40 bin tane insan şu anda sellerin yerlerin çarpıp götürdüğü dalgalar arasında öldüler. Bizim depremimizdeki rakama erişti hemen hemen. Dünyanın kaçıncı felaketi bundan sonra kaç felaket daha bekliyor. Ben ora için e, üzüldüğümü belirteyim. Ama Amerika için olsaydı şu dönemde sevinirdim ne derseniz deyin. Yani Orta Doğu zaten çöl insanını toz toprak içerisinde zor yaşayan o insanları bir de ikinci cehennemi yaşattılar ya onlar Orta ya, sırf İsrail'in çevresini, çevre düzenlemesini yapmak, güvenliğini sağlamak gibi bütün dünyanın artık öğrendiğin en cahil köylü vatandaşın bile tamamı Amerika oraya İsrail için gitti, petrol için gitti, orada silah mülahı yokmuş, hepsi hayalmiş, hepsi kandırmakmış, bütün dünya efendim teröre ikna ederek bu işi yaptığı onun amacı İsrail'in güvenliğini sağlamak, onları huzura erdirmek ve bir de petrole geleceğin enerji kaynaklarının en büyüğüne e, rezervine sahip olmaktır diyerekten inandı o insanların ülkelerinin en güvensiz ülke olmasını Allah'tan niyaz ederim Bağdat'tan daha güvensiz Felluce'den daha güvensiz Basra'dan daha güvensiz ne bileyim buna benzer diğer telafardan daha güvensiz yaşanamayan adım atılamayan yani gölgesemle bile korktukları rahat eğlenemedikleri rahat keyif yapamadıkları bir ortam olmasını Allah'tan ayrıyeten niyaz ederim bu benim özel özel temennimdir o zaman arkadaşlar bakın Mevla size bu kadar ilgi duyuyor. Bakın Allah size bu kadar sevgi duyuyor. Yani size en büyük yatırım olan La ilahe illallah yatırımı yapıyor. Yani size Kur'an veriyor. Kur'an'ı yedi kere tartan Fatiha suresi veriyor. Sebe'i veriyor. Se Kabe'yi veriyor. Size yani gelmiş geçmişlerin en merhametlisi ve gelip Geçen en merhametli, en sıcak, en sevecen, en canciğer bir peygamber veriyor arkadaşlar. Bu kadar milyarlarca Müslümanların kardeşi yapıyor. Bu kadar kardeş se ilan ediyor. Yani ölseniz de yaşasanız da ümmeti Muhammed'in hastasına şifa, dertlisine deva, borçlu eda, cümle ölmüşlerimizin ilkinden sonra bütün Müslüman ruh için dedirterek dua. Bu kadar büyük bir örgütlenmenin içerisinde, ilahi örgütlenmenin içerisinde sizi bu listede mümin, müslüm gibi tatlı sıfatlarla Müslüman bir kimliğe, mümin bir kimliğe kavuşturuyor. Yani bu kadar büyük yatırımlara karşılık Allahu Teala Hazretlerinin haram ettiği bir kadehi elde tutmak yakışır mı bize? Allah'ın haram ettiği bir gelir türünü onaylayıp da helal yolu terk etmek yakışır mı bize? Allah'ın bize ayırdığı kendisine bakmanın helal, konuşmanın helal, elini tutmanın helal, muhabbet etmenin, gırgır gır etmenin helal, beraberce çoluk çocuk sahip ol çoluk çocuğa sahip olmanın Allah'ça helal Edildi, onaylandı, alkışlandı, sevap verildi ve kendilerine büyük mükafat vaat edildi. Kendi eşimiz, kendi kocamız, kendi e, tertemiz mis gibi aile yapımız dururken onlar evde boynu bükük beklerken orada burada yani e, kendi kazançlarımızı birbirinden ahlaksız adreslerde e, kim, kimlikteki insanlarla bitirmek tüketmek yani kendi hayatımızın en verimli dönemini en işe yarayan kısmını şeytanın emrinde geçirmek yaramazların emrinde geçirmek artık döküldüğümüz yıkıldığımız gözlüklü bastonlu efendim böyle rafların karıştığı biraz evvel söylediği cümlenin arkasına ikinciyi ekleyemeyecek kadar böyle artık iyice törpülenmiş bir beyne dönüştüğümüz ayakta duramayacak kadar sallanmaya başladığımız yıkındı dökündü işe yaramayan yani mezarcının bile kabul etmeyeceği bir yaşta mız biz Mevla'ya döneceğiz? O yaşımı Mevla'ya uygun göreceğiz? Demez mi Mevla ki hayatının en yararlı, en faydalı günlerini kiminle geçirdin? Yazık değil mi? Ve an şibabihi fi efna diye bir sorudan bahsediyor Peygamberimiz. Hani ahirette kımıldayamayacakları insanların e, hiç kımıldayamayacakları soru yağmurlanan birisi de gençliğini nerede erittin dede, nerede çürüttün nene, gençliğin nerelerde geçti ha sorusunun cevabı alınmadan hiç kımıldamanın olmayacağı bir ahiret var önümüzde. Niye arkadaşlar bakın Mevla'nın bu tatlı mesajını almayalım. Ya Yühelledine Aminu, ey Cennetin kapısına getirdiğim, sevdiğim, saydığım, önem verdiğim, hatırına dünyayı yaşattığım, müminim. Ki sen rüduna vallahi şu dünya yaşıyor. Allah bu dünya arkadaşlar özür dilerim ben affedin bağışlan. Nikahsız bir e, zevk alemi olarak burayı yaratmadı. Bir kumarhane olarak yaratmadı dünyayı Allah. Allahu Teala burayı bir eğlence yeri geniş esim bir layla olarak yaratmadı şu dünyayı. Yani evet meşru helal zevklerimiz, eğlencelerimiz olacak. İçine zulümün karışmadığı, pisliğin karışmadığı, Allah'a uygun görülen a, şeylerin olduğu, haramların girmediği zevklerimiz, eğlencelerimiz, gezilerimiz, tozlarımız ona bir şey demem ben. Helal hoş olsun. Yani onlarda bir sorun yok. Ama bunun için yaratmadı arkadaşlar. Allah'ın kendi açıklaması böyle. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا böyle, Bütün insanlar cinler, lütfen herkes dinlesin beni diyor. Hepinizi önce yaratanı, Allah'a, Tanrı'yı tanıyın. Allah'a tanıyın diye yarattım. Sonra tapının, ibadet edin diye yarattım. Birinci hedefim budur. İlk bina bakın. Bugünlerde haç yolculuğu için yollar ısındı. Havalimanlarının trafiği çok yoğun. Allah kabul demiş bir haçla gidip dönmek nasip etsin, gidemeyenlere ikram etsin, giden aşıklara da yürek yangını geçiriyorsa nasip etsin arkadaşlar. İlk bina Kabe'dir, bir ibadethanedir, ilk insan Adem peygamber elinde yarım bir odun parçasıyla... Ee, parçalanmış bir hayvanın böyle kanlı derilerin sırtına geçirilmiş yarım yamalak e, giyinen bir çirkin model değil. İlk insan en medeni insandır. ve aleme erdemel esme kulleha Allahımızın verdiği bilgiye göre arkadaşlar, ilahi bilgi akışına göre Celle Celalehu Mevla bütün varlıkların her şeyin isimlerini Adem peygambere öğrettirince ilk insanımız Adem peygamber bir peygamber Allah'ın elçisi bakın dini kimliğini görüyorsunuz ilk kitap kainatın ilk kitap Allah'ın verdiği onun sayfadan oluşan Adem peygambere yine ilahi kitap Allah'ı tanıtan kitap ona tapınmanın ibadetin yollarını öğreten güzel bir ahlaka sahip olmanın cennete kavuşmanın koordinatlarını veren bir kitap ona ulaşmayı anlatan bir kitap. Dolayısıyla bunlar için varsınız diyor sevgili Allah'ımız. Yapmayın etmeyin diyor. Bak Böyle büyük bir tercihin içindesiniz. Sizin hatırınıza var. Dünya bir ibadethanedir. O zaman abidler için yaratılmıştır. Ne derseniz deyin. Kimseyi dinlemeyin. Dünya bir ibadethanedir. Allah burada abidler yaşasın diye yaratmıştır. Kafirlerin, zalimlerin burası oyuncağı veyahut da küfür veya da zulüm çanağı değil. Mabudun hak olan hakiki ibadete layık olan Allah'a tapınılsın ama tabii ki beşer olarak beşeri ihtiyaçlarımız da sıra giderilecek biz melek ordusu değiliz ki biz beşeriz dolayısıyla bismillah gul men harrama zine tallahileti ahreceli ibadi ve taibeti mine ayetinin devamında bunu daha iyi anlıyorsunuz daha iyi anlatıyorum Mevla daha iyi yerleştiriyor bu dünya ve içindeki her şey diyor Allah bana inananlar için var ama kafirler de bizim yanımız yanımız sıra yaşıyorlar ama garip bir şeydir dünyaya Allah önem vermediği için yani bizden daha rahatlar mühim olan kalıcı rahattır mühim olan arkadaşlar. Allah-u Teala Hazretleri bir ömür boyu rahat ettirir, sonunda bir acı çektirir, hepsini kusturabilir. Bir ömür boyu inlettirir ama Yusuf'unu koklattığı zaman inleyen Yakup Sanser, Yusuf'unu ayağına gönderir, ona bir sarılırsın, bir kere sarılmaya her şeyi unutursun. Bir kere sarılmaya her şeyi unutursun. Hele bir de cennete kavuştuğun zaman, hele bir de Allah'ın sana tecelli ettiği zaman, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'yı gördün, diğer peygamberleri gördün, hepsine salat ve selam olsun, Erenler, Evliyalar, Huriler, Gılmanlar, Firdevsler, Adinler, Meva cennetleri, onları gördüğün zaman, yani Hazreti Tamza gibi harplerde yetmiş parça olaraktan, Dilim dilim, oylum oylum olsan bile hiç aklına bile gelmeyecek. Keşke bin tane canım olsa da yine versedim diyeceksin. Vallahi diyeceksin ya. Al bir de billahi diyeceksin. Hatta tallah diyeceksin. Buhari-i Şerif'te sevgili peygamberimizin cennete giden hiçbir kimse geri dünyaya dönmeyi kesinlikle istemeyecek. Ya cennetteki insan yerinden kımıldamayı istemeyecek diyor Allah'ımız... Celle gelalo bismillah imanı güzel ameli güzel ahlakı güzel yolu yordamı güzel mis gibi kaymak gibi bir adam firdevs cenneti onun nüzulu olacak karşılanacağı yer tören yeri ve diyor ki Allahu Teala buyuruyor ki yerinden kımıldamayı istemeyecek Allah'ım beni yerimden oynatma lütfen kurban olayım yalvarıyorum lütfen yerim çok iyi ama çok iyi diyecek herkes yerinden memnun olacak cennette kımıldamayı istemeyecekler Terör göçü yok, sağlık göçü yok, deprem göçü yok. Başka bir efendim can güvenliği vesaire gibi gö ekonomik göç zaten yok. Ekonomi diye bir olay yok. Her şey Allah el koymuş. Her şey benden diyorum. Bendensiniz diyor. Kullarım bendensiniz. Dünyadaki olan oldu biten bitti. Bir imtihan, imtihan bitti artık. Okul bitti tatildesiniz sevgili kardeşlerim. Memuriyet bitti, emeklisiniz, özgürsünüz sevgili kardeşlerim, karışan yok, görüşen yok, la memnu'ah, men' olmak, meni engel demek, engeller yok artık, özgürsünüz diyor Mevla, artık çalışma bitti, et dünya mezratül ahiretiydi, dünya ahiretin tarlasıydı, bitti ya, bu tarla yok artık, tarla yok. Hasat bitti. Yani kazma zamanı, sürme zamanı, ekme zamanı, biçme zamanı, toplama zamanı bitti bu işler diyorum evlat. Dünyadaydı. Namazıydı, niyazıydı, orucuydu, hacciydi, zekatıydı, zikriydi, şükrüydu. Hanımsanız örtüsüydü ne bileyim. Bebeklik, çocukluk sıkıntısıydı, evlenmekti, boşanmaktı, kriziydi, depremiydi, düşman bombasıydı, hiyanetlik, kalleşlik, efendim, fetvazlık, efendim, güler yüz tatlının içine kurt yapılar, canavar yapılar. Bunlar bitti, dünyadaydı. Burası dinlenme yeri diyor Mevla. Arkadaşlar, dinlenme yeri. Siz bunun için varsınız. Ne derseniz deyin. Mevla Teala Hazretleri bakın, kendisi çok net bir ifadeyle bu dünyadaki her şey... Bu dünyayı bir ibadethane olarak yarattığıma göre abidlere mahsustu. Hiye lillezine amenu. İman edenlere ayırdım. Türklere, Araplara, Lazlara, efendim, e, Çerkezlere veya hatta Boşnaklara, Hırvatlara, Almanlara, Amerikalılara değil. Mevla diyor ki iman edenlere ayırdım. Ama halisaten yevmel kıyamet dünyada korsan dalışlar oluyor. Yani birisi öbürünün malını çalıyor, gaspediyor, kapıyor, öyle oluyor, böyle oluyor. Yani petrol rezervinin bol ve bereketli olduğu yerlerde yerli Firavunlar, Nemrutlar ya kapıyor malı veyahut da onlardan kapan, dışarıdan gelen ithal düşmanları kapıyor nimetleri. Başkalarının haklarını gasp eden edene, yağmalayan yağmalayana geliyorlar çöküyorlar. Dünya kadar eziyetle zahmetle bir e, fabrika kuruyorsunuz veyahut da bir işletmen oluyor. Geliyor mafya çöküyor alıyor başkasına devrettiriyor sonra neler oluyor neler olmuyor dünya böyle. Ama Mevla bakın arkadaşlar buyuruyor ki burası öyle değil. Burası öyle değil. Ahirette halisaten sadece ve sadece yevmel kıyamet kıyamet günü sadece müminler olacak bu. Ve kâne bil muminine rahimen, Beni tanıyorsun? Tanıyorum. Bana ibadet etmeye çalıştım. Elhamdülillah. Benim emirlerime yasaklamaya dikkat ettim. Ettim Allah'ım. Onun için bakın bu ayet-i bir daha geris sarıyorum ve söylüyorum. Ey iman edenler. Gerek Bakın, bağışlayın. Domuz eti olsun. Gerek kendine ölmüş hayvan eti olsun. Allah'tan başka adına kesilmiş, kesilmiş hayvanlar olsun. Gerek kan olsun. Bunlar da yasaklandı. İnnemel hamruh. Sarhoş eden her şey. Vel meysir, kumar, millisi, zillis, hepsi. Millisi, zillis, hepsi. Hepsi. Vel ensab, vel ezlem. Aynı şekilde şans oyunları, falokları ve benzeri şeyler. Yani... Zaman zaman adı değiştiren, tipi değiştirilen, isimleri farklılaştırılan. Bu tür şeyler diyorum Mevla. Alın gözünü temiz kazançlara bakın. Ben sizin da bunu görmek istemiyorum. Feç bu. Lütfen uzak durun. Laalekum tüpliyon. Kurtuluşun yolu budur. Allah'a dinlemekten geçiyor. Okudu ayet odur sevgili kardeşlerim. Kurtuluşun yolu. Mevlay dinlemekten geçiyor. Niye inat? Niye itiraz ediyoruz? Allahu Teala Hazretleri'ne isyan etmek için de Rabbimiz dedik ona ha. Yani... Kendilerini kanser veremedip yani hayattayken inim inim yataklarda süründürmek için mi annem dedik ha? Babam dedik. Anne ve babalarımıza bizim açtığımız problem başkalarına açtığımız bin kat daha fazla. Yani eşimize kocamıza çıkarttığımız sorun yabancıların çıkarttığı sorun bin kat daha fazla arkadaş. Öyle değilim. Bizi üzen şeyler şöyle bir düşünün. Çelme yakından tekme yakından gelir derler. çelmede tekmede bizden. Mevla bak. Rabbimiz olarak, Rabbimiz Allah dedik, yani ona kafa tutmak için mi Rabbimiz dedik, Hz. Muhammed Mustafa peygamberimiz dedik, sahabe-i kiram ona fidaki ebi ve ümmi derdi radıyallahu aleyhi ve sellem, yani anam babam yolunda ölsün, amret hay hay ya Resulullah diyen sahabe-i kiram, böyle bir yapıyı düşünürseniz, yani biz Hz. Muhammed'e hayır demek için mi ümmet olduk ya? Onun sünnetlerine uymak modaları ayaklar altına alıp her birinde bir kafirin imzası New York'un imzası var Paris'in imzası var Londra'nın imzası var Roma'nın imzası var modaları da tercihleri de çizgileri de renkleri de biraz dikilin kendiniz yaşayın biraz la ilahe illallah yaşayan arkadaşlar ya bu kadar da yani yakanızı kaptırmayın yakamızı kaptırmayalım la ilahe illallah'ın hakkını verelim. Muhammed'in hakkını verelim Sizden evvelkiler Bellerine kadar gömülür Elbiselerin tamamı çıkartılır Müslümanlıkların vazgeçip Geçmediği bir daha sorulur Ondan sonra evet geçmedik La ilahe illallah'a devam ediyoruz Derlerse Normal saçınızı taradığınız Tarak değil demir tırmıklarla Başından Ön ve sırt kısımları Böyle yırtılarak çizilir Hala La İlahe İllallah demeye devam ederlerse tepelerine bir testere, geniş bir testere konulur. Arkalı önlü insanlar durur. Vücutlarını ikiye ayırırlardı. Yine de o ayrılan vücutlarından akan kanlar La İlahe İllallah diye akardı. Hz. Muhammed Mustafa sağlam Müslümanı böyle anlatıyor. Ve ateşe düşmekten... Daha çok korkmadığı müddetçe o Müslüman Müslümanlığından hiçbir şeyi almamıştır diyor peygamber Efendimiz. Bir adamın Müslümanlıktan Müslümanım elhamdülillah deyip şöyle aç karnını doyurduğunda böyle ölmek üzere bir insanın tekrar bir suya kavuşması, böyle yorgunluktan bittim tükendim diyen böyle bitkin bir insanın yatağa kavuşmasından daha büyük bir zevk alacak derecede zevk alması ateşe düşmekten daha büyük Sorun olarak görmesi lazımdır ki Kafir olmayı Kafir olup ebedi cehenneme Gitmektense İbrahim babacığım gibi Ateşlere girmeyi tercih ederim demesi lazım Yani tepeninde testerelesin Vücudunuzu demir tırmıkla yırtan yok. Tesirele kesen yok. Niye gönüllü kafir olacaksın? Niye gönüllü fasık? Niye Allah'ın sevmediği Kuran'daki sözcükle fasık, facir, münafık, kafir gibi, müşrik gibi iğrenç damgaları, cehennem damgaları alacağız. Takva ki, müttaki kelimesine ne oldu? Muhsin kelimesine ne oldu? Mümin kelimesine ne oldu? Müslüm kelimesine ne oldu? Mevla'nın bu güzel sözcüklere ne oldu? Yani kuran mı geldi bunlara? Sabiriin. Sabredenler, katlananlar, yutkunanlar, dayananlar, direnenler, şakirin, Allah'ın, Allah'ı tanıyan, onun nimetleri ondan bilenler, Allah'ın sevdiği, beğendi. bu yapıya ne oldu da başka sıfatlar alalım ki biz. Onun için herkes çizgisinde sağlam dursun. La ilahe illallah sağlam dursun. Sahabe-i tazecik bir Müslüman, hayatı göçebe süren, hayvan peşinde hayatı geçen, böyle hayvani gıdalarla beslenen, yani ekim dikim ve kentsel yaşam bilmeyen, gariban bir sahabe. Peygamberimizi ziyarete geldiğinde aleyhissalatü vesselam sizinle çok baş başa kalmak, ömrümü geçirmek isterdim ama gerçekten yaşamım dağlarda, bana e, ölümme kadar yetecek, ama çok kısacık bir tek nasihat eder misiniz deyince sevgili peygamberimiz ünlü bir hadis şerif. bunu bilirsiniz. Bismillah innellede ne Allah ayet kelimesinin de böyle tam tefsirine oturan bir hadis-i şerif. Sevgili peygamberimiz adamcağıza önce tabii kimlik yoklaması yaparcasına demiş ki Müslümansın değil mi? Elhamdülillah o zaman kul ament. Önce iman ettim. amenti billah. Ben eskiden şuydum buydum, söyledim, böyledim. Hepsini unut oğlum. Allah'a inandım de önce kendini bir mümin olarak şöyle bir karşına al. Aynaya geç ben müminim de iman ettimdi. Ha iman ettim. Benim yeni yapım bu artık. Yeni adım eskiden efendim coştu şimdi e, ne oldu diyelim cenk oldu. Eskiden efendim e, a, diyelim e, Hristiyan'dı şimdi oldu efendim e, Muhammed. Değiştin artık elhamdülillah Müslüman oldu. Müslüman olduğunu bir itiraf et. Bunu bir söyle haykır. takım. ondan sonra ölünceye kadar çizginde dur oğlum demiş. İnandığın davaya göre Allah'a göre yapılan yavrum evladım üyesi olduğun İslamiyet'e göre yapılan hiçbir yerde hiçbir dönemde lütfen bu ipin ucunu kaçırma. Başka bir Adi Şerif bunu biraz daha hizmetine koşuyor. İttakilla kunt nerede olursan ol, Allah'a inanan bir yapıyla yaşa, ittakilla Allah'tan kor. Allah'ın emirlerine, yasaklarına aynı hassasiyeti göster, Çarşamba'da da, da Perşembe'de de, moda ve etilerde de, efendim ne bileyim Fatih'te de, her yerde fark etmez, Türkiye'de de, Almanya'da da. Dünyanın neresinde, her nerede demektir, hayzimakunt, her nerede olursan ol, Müslümanca, Müslümanca, Müslümanca, Müslüman ol, Müslüman kal. Öyle git Mevla'ya. Yani ve müslüman, tûni müslümanlar olarak gelin. Müslümanlar olarak dünyanın neresinde ölürseniz ölün müslüman ölün. Dolayısıyla o mübarek insana söylediği söz. Aynı söz. Düzgün. Arkadaşlar biz iman ettik dedik. Eşhedüğü dayadık. Haykırdık yüreğimizden. Dilimize döktük bunu. Kalemlere döktük. Bununla beraber yaşayıp bununla beraber ölmeye çalışmamız lazım ve Buna göre sağlam durmamız lazım. Bizden beklenen budur. Okuduğum ayetlerin hepsine şöyle bir meal çerçevesi bitti, tablo doldu. Çerçeve diyorum. Üst, yan, alt çerçeveler hemen çakı vereyim. Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki: Bismillah Emmen rasule min ba'de ma tebi' gayra's sabeeli'l müminîn, ene Kim kendisine İslamiyet apaçık ortaya konulduğu halde Başka yollara girer. Hazreti Muhammed Mustafa'ya ters düşen, kendi peygamberine ters düşen, ya bu yılbaşı eğlencele Hazreti Muhammed'e ters düşen eğlence değil midir? Toplandı değil midir? E, süslenme. Tipleri, türler değil midir? Yani Resulullah'ın yapmadığı, yapmayı uygun görmediği, yani sizler üzgünüm ama ileride kertenkelenin deline girsek yavurlar, Hristiyan ve Yahudiler, el Yahud ve Nesara diyor ya, Hristiyanlar ve Yahudiler mi? Evet, evet. Hristiyanlar ve Yahudiler bir kertenkele, de, bir yılan deline girseler, siz de korkarım girmeye çalışacaksınız bir hikmeti vardır diye. Yani o Allah adına hiçbir şeyin etkilenmeyen bu insanlar, Hazreti Muhammed'in hiçbir şeyin etkilenmeyen bu insanlar. Neden kavuruların işlerinden etkileniyorlar? Yoksa içlerindeki o emanet mi gitti? Emanet mi uçtu? Dolayısıyla bakın. Hz. Muhammed Mustafa'ya her şeyi hidayet açıklandıktan sonra Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet eden, peygamberinin zıttına ve tersine giden, müminlerden başkalarının yoluna uyanmak ve yettebi' uyan gayra dışına sebil yol el müminin, müminlerin yolunun dışındaki yollara uyanlar, bizim müminler olarak bir yolumuz vardır. Hazreti Muhammed Mustafa'nın başkanlığında Kur'an-ı Kerim'in ana aydınlatıcı olduğu, sevgili peygamberimizin hayatının hemen peşinden o mübarek Kur'an'ı açıkladığı, bize arz ettiği, pratiğini gösterdiği İmam-ı Azamların İmamı Şafii'den Allah rahmetylesin içtihatlarıyla efendim kök salan ABC bente fıkralarıyla önümüze konulan, hamamul hazır hale getirilen bir yol var. Bir müminlerin yoluna girdik. Öncüler var, soncular var. Müminlerin yol arkadaşlar. Neticesi cennete biten, ilk yolcusu Adem babacımız fiziki olaraktan önümüze olan, onların dışındaki bir yola, bir tercihe, bir saplantıya düşerse, gittiği de bırakırım diyor Allah, hiç çağırmam bir daha canı cehenneme. Ve seyit masırı çirkin yer, ne kadar da kötü bir yer. Müminlerin yolundan başka yola girenler, Hz. Muhammed Mustafa'dan ona muhalefet ederek, sırt dönerek, arka dönerek başka yollara girenler canı cehenneme diyor Kur'an-ı Kerim üzgünüm. Allahu Teala Hazretleri, muhafaza buyursun. Öyleyse müminlere iyi sarılalım. Yani Fettah edü adüven, Allah'ın düşmanıysa, peygamberin düşmanıysa, dininin düşmanıysa, müminin düşmanı en azından. Yılana sarılmadığın gibi onlara da sarılma. Yani kurtlarla dans etmediğin gibi onlara da dans etme. Kurtlarla dans edilmez, yılanlarla oynaşılmaz, hiç olmazsa uzak durulmasından bahsediyorum ben, sevilmemesinden. Gönüllerinizin güzellerle beraber olması, yüreklerinizin elmer umamen, ahab ve fahvesince, kişi sevdiğiyle beraberdir. Allah'ı seven, onunla beraber olsun. Hz. Muhammed Mustafa'yı seven, onunla beraber olsun. Dünyadayken cennetlik olduğunu Peygamberimiz, Allah'ın verdiği listeyle açıklayan ve buna aşere-i beşere dediğimiz... Cennet'te onlarla buluşmak isteyen aşireyi mübeşşereyle olsun. İstanbul'u fetheden fatihle de olsun, devrilen Konstantinle değil. Arkadaşlar, Akşemseddin, ak sakallı Akşemseddinle beraber olsun. İçi kara ama sadece beyaza boyanmış ak sakalıyla insanları kandırmaya çalışan, kara dünyanın, karalekeli geçmişe sahip Noaili ile beraber olmasın. Değerli kardeşlerim, herkes yerini çizgisini bilsin. Cennet cehennem ayrı adeslerdir. Onun için yani dostunu da Dost gibi sarılın Her, her kaydı şart altında Düşmanın en azından böyle yani Allah'ın istediği tavrı koyun Okuduğum ayet-i kerimenin Meali şerifi Kim Allah'a tam inandıktan sonra Onu tam dinlerse itaat itaat itaat Söz dinlemek söz dinlemek İsyan direnmek Bayrak kaldırmak diklenmek haşa ve Resul'e Hazreti Muhammed Mustafa'ya itaat eder. Onun yoluna girer. Onunla güzel bir yor arkadaşı yaparsa. Ve Allah'a geçmiş günahlarından titrer. Geçmiş yanlışlarından heyecanlanır. Ne olacak benim halim? Daha düne kadar şöyleydim diye bir titreyiş içerisinde olur. Ve ya tak yeni dünyasında tövbe edip girdiği yolda veya iman edip e, besmele çektiği sıfır artı bir olaraktan yeni bir yaşam olarak tercih ettiği bu. İslam yaşamında Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat eder. Onu sayar sever, hürmetine muhabbetinde gayretli olursa, takva üzere olursa faulakehumul faizun işte onlar tak kurtulmuş kimselerin ta kendileridir. Kim Allah'a ve Resulüne tam itaat eder Geçmiş günahları ve geçmiş zaafları ve geçmiş problemlerinden heyecanlanır. Ne olacak benim halim daha düne kadar? Şöyle böyle bir insandım diye üzüntüsünü yaşar. Hazreti Ömer'in üzüntüsü gibi. İçimi yakıyor. Kızımı gömdüğüm o gün baba diye çığlıkları hala kulağımda. Evet diyor İslamiyet geçmişimi temizledi ama o manzarayı unutamıyorum. Evet beyefendi, delikanlı, hanfendi, kız kardeşim. Geçmişini affetti ama Bomboş geçen ömür. O müminlerin Allah'a yaklaşmak için canla başa çalıştığı günlerde canımızı başımızı perişan ettiğimiz o günler aklımıza gelmesi lazımdır. O kayıplarımız, o zayıflarımız, o zayıflarımız, o kayıplarımız, o ahlarımız, o vahlarımız. Bari yeni günümüzde, yeni doğan günümüzde güzel kalkalım yatağımızdan. Yeni niyetlerimizi güzel tutalım, yeni arkadaşlarımızı güzel edinelim. İyi bir çevre düzenlemesi yapalım. Evinizin çevre düzenlemesinden, ofisinizin çevre düzenlemesinden, başka çevre düzenlemelerinden önemlidir. Arkadaş çevresini düzenlemek. Düzgünce cennete gideceğin insanlarla kol kola olmak ve gerçekten kurtuluşun ta kendisi dediği, kurtulanların ta kendisi dediği insanlarla birlikte olmak. Mevla sevdiği ve razı olduğu itikat, niyet, amel, ahlak ve Allah adına güzel çalışmadan bizi ayırmasın, elimizden tutsun. Bizden yüz çevirmesin. Hayra kullansın. Aklını hayra kullanmayanların Allah'a devre dışı bırakarak sevgili peygamberini devre dışı bırakarak Allah'ın kendi mesajı 6666 ayeti devre dışı bırakarak onun birkaç katıyla bize nasihat kaynağı, öğüt kaynağı, yol haritası olan sevgili peygamberimiz, sünnetinin devre dışı bırakarak o çizginin iyilerini hesaba katmayarak kör, sağır, dilsiz yaşayanların yaptıklarından dolayı Allah Teala Hazretleri, Bizi helak etmesin. Bizi de onlardan etmesin. Hepimizi hayra kullansın ama canımızı mutlaka Müslüman alsın. Bütün Müslümanlara imdadu, nusret eylesin. Lütfeylesin, kerem eylesin. Kafkasya'da, Ortasya'da Ortadoğu'da Orta Doğu'da, inim inim Müslümanlara, dinlere ve dünyalar adına bizden daha güzel ortamlar versin. Bizim de mevcut ortamımızı beğendi ve razı olduğu ortamlardan eylesin. Ve büyük afet ve felaketlerde Ölen müminlere yüce Allah'ımızdan şehitlik sevabı, mümin, Allah'a ve ahiret güne inanan, Allah'ın onayladığı bir inanış biçimiyle inanan, herkese yüce Allah'ımızdan şehitlik sevabını yazı Geri Geride kalan yaralı insanlara da sağlık, kafiyetler.